Seyfettin Gürsel Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet şeye girmeden ben bir soru sormak istiyorum. Yani üçüncü dönem büyüme rakamları açıklandı ve hayret verici güzellikte rakamlar var. Öyle mi bakıyor? Ondan, öyle mi bakalım diyorum ama ona girmeden önce o ana konumuz... Ben bir de şeyden bahsetmek istiyorum, bu Katar'la yapıldığı söylenen anlaşma, mutabakat zaptı adı altında veriliyor Katar ülkesiyle Orta evet. Doğu'da ve bunun ekonomik bakımdan ne anlamlar taşıdığını pek öğrenemedik. Yani şu borsanın %10 işçesinin, İstanbul borsasının %10 işçesinin satılması. evet. O ve başka anlaşmalarda e, Valla abi başka ya. anlaşmalarda Galiba yapılmış ama çok anladığım bir şey değil Suyun kullanımı falan galiba Tarım Orman Bakanlığı da yapmış Onu daha iyi biliyorsunuz Ya Katar'la Yani söylenecek çok fazla Bir şey yok aslında Sorun tabi Şeyden baştan Kaynaklanıyor ya İki, iki nedeni var Bu kadar polemiğin Aslında incin çekirdeğini doldurmayacak bir alışveriş bana sorarsanız. Birincisi tabii Katar'a muazzam bir şey, para, bir tek bize para verecek. Fazla arayıp sormadan Katar kaldı. Bunun da siyasi nedenleri var biliyorsunuz. Şey de, Merkez Bankası rezervleri eritince de swapla 15 milyar dolar mı ne aktardı. Onun sayesinde resevler kağıt üstünde biraz pozitif gözüküyor. E onun dışında o tank fabrikası malum satıldı. Epe, epey geçti tank üzerinden. Palet, evet. onun neden yani satıldı o da çok anlaşılmadı. Şimdi korkmuş bir polemik de oradan kaynaklandı. Sözde Altay tankları yapılacaktı. Yerli ve milli. Her zaman olduğu gibi son basında okuduğun kadarıyla şey motorunu tabii bizimkiler yapamadıkları için Çin'den motor bekliyorlarmış. Daha 6 ay tam 2 yılda üretilip durduk. silahlı kuvvetlere teslim edilecekti. O da ortada yok. Ama öbür taraftan da Katar bize bayağı yardımcı oluyor finansman konusunda diye malum büyük şey rivayetleri var bu İstanbul kanal nedeniyle e, kanalın etrafındaki araziler bizzat prens ve prensin ailesi annesi falan tarafından kapatılmış büyük araziler. Yani Katar'la e, tabii ki e, bu alışveriş ilişkilerinden doğrusu psikokular çıkıyor tabii. E, onun için bu %10 borsanın %10'u daha önce bunu da hatırlatayım. E, Avrupa Yatırım Bankası'na bu Anonim şirket haline getirilmişti. Hisseleri şey Borsa'nın oluşturulurken %10'u Avrupa Yatırım Bankası'na satılmıştı. Herhalde Pestil içinde. Sonra Avrupa Yatırım Bankası bunu geri sattı. Tabi o arada Borsa şeye bağlandığı için verildi, aktarıldığı için Varlık Fonu'na Türkiye Varlık Fonu'na işte onlar da Katar'a satmışlar bu %10 neden sattılar doğrusu beni çok ilgilendirmiyor herhalde dövize ihtiyaç olduğu için sattılar çünkü borsanın stratejik bir önemi yok dövize ihtiyaç daha hat malum son zamanlarda ama sorun tabi şuradan esas kaynaklanıyor bir diğer nedeni de bu varlık fonu kuruluşundan itibaren büyük bir garabet Yani bir, bir kere Varlık Fonu Malum Büyük petrol gaz Üreticisi olup Küçük ülke nüfusu düşük ülke olduğumuz zaman O zaman şey birikir Para akışı olur Şeyden Petrol ve gazdan Bunu Yemen'in alemi yok Bu Norveç çok iyi bir örneğidir Gelecek kuşaklara aktarılmak istenir bir kısmı onun için bu paralar bir fonda toplanır o fonda da <gülüyor> dünyada ya sağlam tahviller alırsınız i̇şte Amirkan veya işte Avrupa tahvilleri bir takım garanti yatırımlara bu parayı yönlendirirsiniz ki gelecekte bir gelir oluştursun gelecek kuşaklar içinde Şimdi bizde tabi bu olmadığı için sonu neden kurdular Açılan ucuza varlık bir kere varlık olarak da koydular içine petrol ve gaz olmadığına göre. işte Ne kaldıysa kamuda devletin elinde büyük işletme olarak onları koydular. Tabi kamu bankaları var, işte Türk Hava Yolları var, Türksel hisseleri var, i̇şte borsa hisseleri de sonradan katıldı yanlış hatırlamıyorsam. Buna benzer bir varlık var. elde ederler. Planı söylüyorum. O karları biz garanti gösteririz. Hani bu varlık fonu aslında zengindir. Onun için bu varlık fonu bu karlara dayanarak gelecekteki kazançlara dayanarak tahvil çıkartır. O tahvillerde düşük faizle yani. Dövizcesinden tabii tahvil çıkartır. <gülüyor> biz de dışarıdan ihtiyacımız olan dövizim ve borcu böylece sağlarız. Hazine açısından söylüyorum. E bu tabii yürümedi. Hele şimdi bu COVID'den sonra e, bütün son iki yılda e, kamu bankalarının e, nasıl e, harcanmakta olduğunu düşünürseniz Türk Hava Yolları'nın durumu malum e, tahvil mahvil öyle düşük faizde çıkartamadılar. Ne işe yaradı belli değil bu varlık onda. Bunun için de işte bu <gülüyor> anlaşılan %10 hisseyi Katar'a benim tahminim döviz gelsin diye. Çünkü o İstanbul borsasından öyle büyük kazanç da olmaz. Ama sorun şu, daha baştan varlık sonu kurulurken bu Sayıştay'ın gözetiminin yani kamu e, şeyinin, iktisadının ve teşebbüslerinin bir kurum vardır. Tarihi bir kurum. Sayıştay e, adı. E, bu kurum denetler ve raporlar. Geçitmeli gelir raporlar ama raporlar yayınlar. Hani bir kıllı kılgılış <gülüyor> bir psikokulu e, işler e, çevriliyor mu çevrilmiyor mu falan bunu denetler o zaman da tabi bu önemli bir yaptırım <gülüyor> şeydir, aracıdır e, insanlar yani insanlar dediğim bürokratlar e, devleti yönetenler dolayısıyla sayışlar raporlarından çekinirler daha baştan varlık konu zaten bu denetimin dışında bırakıldı E o zaman da buna dayanarak e, kaça aldım, kaça sattım hiç belli değil. Muazzam bir sis perdesi altında tutuluyor. E o zaman da olarak kamuoyu da muhalefette diyor ki biz bunu öğrenmek istiyoruz. Ne dönüyor orada? E işte, yani mesele bundan ibaret. Gene dönüp dolaşıp aslında Katar'a... <gülüyor> Borsanın %10'la satılması çok önemli bir hadise değil ama bir kez daha bu örnek gösteriyor ki kamu yönetimi tamamen şeffaf olmaktan çıktı. Hukuk zaten malum yerlerde sürünüyor. işte durum bu. Evet bu son derece kaygı verici bir husus olarak tabii. karşımızda. Yani şeffaflık ihtiyacı kadar demokrasiyi ayart atıp yani başka bir... Iı, ihtiyaç var. Çünkü Bir ne sürü dizi kapaklı iş dönüyor ve bunlardan dolaşmış. Kimin malı değil mi bu? Bu borsta e, kamu malı dediğimiz aslında bir, her vatandaşın orada bir payı var. Normalde evet. yani yasal olarak yok da fiilen öyle. Kamu malı hepimizin malı. Sen bunu e, yönetimlerden sorumlusun. Sana emanet edilmiş ama bu emanete... Kıyanet etme değil mi? Vatandaşa esas sayı yani sahibine bununla ilgili bilgi ver. Yok. Evet. Ben sattım evet. oldu. Evet. Neyse bu yani daha ne sorunlar var? Büyüme keza e, öyle göstereceğim. Yani birazdan, birazdan ona istersen geçelim. Evet. evet yani büyüme rakamları 3. <gülüyor> dönem yani, bir, bir için açıklandı. Tamam. Için. <gülüyor> Dediğin gibi şahane gözüküyor manzara. Yıllık olarak geçen yılın yani 3. çeyreğine Temmuz, Ağustos, Eylül dönemine göre bu aynı dönemde Bu yıl yıllık gayri sahafi yurt içi hasrı artışı %6,7. Önceki çeyreğe göre de bu yılın önceki çeyreğine göre... %15.6 büyümüşsüz. Bunlar tabii muazzam rakamlar. Sadece kendimizi bu rakamlarla sınırlandırırsak. Şimdi söylenecek bir dizi şey var. Önce buradan başlayacağım ama daha geneline son 3 yılda büyüme performansı ne durumda bundan sonra ne olabilir esas onun üstünde durmak istiyorum. Şimdi hmm. bu Müthiş rakamlar bir bir kere sürpriz değil. Üçüncü çeyrekte biz betam olarak da çeyrekleri tahmin etmeye çalışıyoruz. Yüksek geleceğini aa, biliyorduk yani yayınlıyoruz. Yıllık yüzde beş bekliyorduk. Yüzde altı yedi geldi. Çok önemli değil ama yüksek bir büyüme geleceğini bekliyorduk. Keza çeyrekten çeyreğe yüzde on iki küsür büyüme bekliyorduk. Bundan böyle... E çünkü bir önceki çeyreğe bakalım, hatırlatayım daha doğrusu. E, yani tam Covid'in, koronanın e, ekonomiyi alt ettiği dönem, Nisan-Mayıs-Haziran dönemi, e, yıllık %9, %10 küçüldü Türkiye ekonomisi. E, çeyreklik büyümede yani birinci çeyreğe kıyasla neredeyse %11 küçüldü. Şimdi bunun nedenlerini biliyoruz. Onun üstünde vakit kaybetmeyelim. E, ne oldu? Haziranda erken <gülüyor> bir şekilde e, kısıtlamalar kaldırıldı. Yani neden erken bir kaldırma olduğunu şimdiki yaşadıklarımızdan bu sonlarda açıkça görüyoruz. Onun da üstünde durmayalım. E, hizmetlerde muazzam bir tabi şey olmuştu. Parallı olmuştur Sanayi o kadar değildi. İnşaat da değildi. Eşimdik açılınca blok e, işte kafeler e, genel olarak da e, şey e, faaliyetler diyelim, ekonomik faaliyetler tabii büyük bir hızla tekrardan bu kayıplar telafi ediliyor. Şimdi bunun ibareti. 2. çeyrekte bu azam bir daralma 3. çeyrekte bu şeyin e, daralmanın yarattığı kayıtların telafi edilmiş olmasın. Mesela bundan ibaret. Şimdi dolayısıyla sorulması gereken soru bir buradan e, en azından bundan sonra büyüme ne olacak? Bu bir mı? Biliyorsunuz eski maliye hazine ve maliyeden sorumlu bakan e, bu müdü ve bitiremezdi. Şahlanıştan bahsediliyordu. Söylen buyduk Kısaca başka sıfatlarda uygun görülüyordu. Şimdi neyse şimdi yeni bakan biraz daha temkinli doğru bir şeye işaret etti. Bu tamamen iç talebe dayalı. Bir diyemeyiz. Evet. Hakikaten. Ne dayalı pardon duyamadım. Neye tamamen neye dayalı? İç talebe evet. dayalı bir diyü. İç talebe dayalı evet. evet şimdi tüketim 60 yatırım 60 ama bir de Bu telafi meselesi derken bir şey de tweet doğrudan yayınlamıyor mu? Dolaylı olarak hesaplıyoruz. Stok değişimi. Ee, bunun neredeyse yarısını açıklıyor. şimdi Krize girince bir ekonomi şeyler, üretimi kısarlar. Firmalar, birikmiş stoklarından satış yaparlar. Mantıklıdır. Nitekim ikinci çeyrekte böyle oldu. Şimdi, üçüncü çeyrekte açıldı diye stoklar derildiği için sefer etti ciddi ölçüden tuttılar soluğun enyan stokların yerine koymak için şimdi Dolayısıyla hakikaten bu iki ikinci ve üçüncü çeyrek bir arada değerlendiriliyor e sonuçta aslında hala çok düşük bir büyüme artık iç talebe dayalım dediğim gibi Çünkü nitekim ihracat hani e, biz sıfırlayacaklık biliyorsunuz şeyi cari işlemler Türk Lirası Eski bakan öyle diyordu, Türk lirasının hı hı. bu kadar değer kaybını aldırmayın. Biz bunu zaten e, öngörüyoruz, bu hatta bir devrim. E, çünkü bu sayede e, dış şeyi dengesizliği, dış açığı kapatacağız diyordu. Şimdi rakamları söyleyeyim, üçüncü çeyrek yıllık olarak ihracat %22,4 azalmış, ithalat %15,8 azalmış. Demek ki ölçük büyüyor. Nitekim cari işlemler dengesinde görüyoruz açıkça. Devize, Devizin, bu işte son faiz artışı başka nedenleri de var ama bir türlü istenilen ölçüde etkili olamamasının bir nedeni de bu. Çünkü Türkiye hala dış açık vererek ancak büyüyebiliyor. Şimdi bu işin bir yanı bir yönü Gelelim şeye soruya. Peki son 3 yılda ne oldu Allah aşkına? Yani çünkü çeyreklere odaklanıldığı zaman a, manzaranın a, bütününü, durumun bütünlüğünü gözden kaçırabiliyoruz. Ben hatırlatayım. 2018 gayri safi yurt içi asla artışı %3. 2019 %0.9 Bu yıl bakelim kümet bile %0,3 ya yani. 0 desem buna 0 bekliyor. Hadi onu kabul edelim. 0 diyelim ama 2 gün önce OIS'in yeniledi tahminlerini hem 2020 için hem önümüzdeki 2 yıl için o da değineceğim. E -1.3 daralma öngörüyor şey e 1.3 daralma öngörüyor OIS'i ama hadi biz o kadar şey karartmayalım. 0 diyelim. Şimdi son üç yıl topladığı zaman yıllık ortalama büyüme 1,3 gayri saati yurt içi alsı da artışı. E nüfus ne kadar artıyor bu kadar artıyor. Demek ki son üç yıldır Türkiye'deki ortalama kişi başına gelir de hiçbir artış yok, real artış yok. Tamamen durgunlaşmış. Bu daha önce hiç olmadı Türkiye tarihinde. Bunu, evet. bunu sık sık vurguluyorum ama Bu önemli İki tamam ortalama gelir bu. bu Durmuş yerinden Kıpırdanıyor ama bu arada Biliyoruz ki gelir eşitsizliği artıyor Dolayısıyla Aslında Bir kesim ki Büyük çoğunluk Yoksullaşıyor gelirleri düşüyor ee, Şey ise Diğer bir kesimisi Aksine zenginleşmeye devam ediyor. Ama halkın önemli bir bölümü hele 2020'de bir kere 2018 ve 2019 verilerinden yoksulluğun artmakta olduğunu görmüştük. Gelir ve yaşam koşulları anketi en son 2019'u biliyoruz. 2020'de durumun daha beter olacağını tahmin etmek zor değil. Yani yoksulluk göstergelerinin daha da kötüleşmiş olduğunu E, şimdi e, o zaman Türkiye'de ne oluyor? Değil mi sorusu? Sormak zorundayız. Toplumsal olarak ne oluyor? Çünkü büyüme, üçüncü çeyrek büyümesi. Ama ne şahane dediğimiz zaman bütün bu gerçeklerde göz ardı etmiş oluruz. E, son soru peki böyle de gelecek parlak mı? Hani bu üçüncü e, şey, çeyrekteki bu kadar yüksek büyüme, hani bu kadar olmasa bile çünkü Sarlanma meselesi yani kayıpların telafisi meselesi acaba önümüzdeki dönemde bu kadar olmasa da dönemde yüksek bir büyümeyle devam edebilecek miyiz? Şimdi öyle tahminler o yönde ki öyle büyük yapısal zararlara uğradık ve o kadar aslında hani elin şeyle parasıyla, geçmişte 2018 öncesi büyüme sağladık ki o deniz bitti. şey Ayuka çıkmış durumda 400 milyar dolar borç ülkenin bunun çoğu şeyin özel e, kesimin sektörün gerisi devletin buradan daha fazla gideceği yer kalmamış vasiyette ayrıca e, gene de bir e, Türkiye eğer şeyini kaybetmeseydi bir demokratik hukuk devleti olma hüviyetini kaybetmeseydi, gene de deniz o kadar bitmiş sayılmazdı. Ama o da olmayınca dışarıdan hiçbir cazibesi, dış yatırımcılar açıkından hiçbir cazibesi kalmadığı gibi riskli halede geldi. Şimdi öyle bir e, ülkede e, hiç kaynak yok. ve O zaman ne olacak? Tabii büyüme, bundan sonra da çok düşük kalacak. Yani potansiyel büyümesi Türkiye'nin hatalar yapılmadan ekonomik iyi idare edilirse iyi kötü idare edilirse hani, muazzam bir başarı beklenmeden ama hatalar da yapmadan kaynaklarımız itibariyle şimdi teknik ayrıntıya girmeyeyim. Potansiyel büyüme dediğimiz budur. %4-5 hatta ben %5 düşünüyordum. %4 diyen meslektaşlar vardı. E şimdi ki Stansiyel büyüme de yapısal sorunların birikimi nedeni ciddi biçimde aşağıymış vaziyette. Nitekim OECD 3'de 2 gün önce açıkladı. Şimdi OECD ile isabetli mi tahmin yapıyor? Bilemem onu ama üç aşağı 5 isabetli. Ee, 2021 kaç biliyor musunuz tahmini tahmin? %2.9 3'ü biraz geçsin. 2022 %3.2 Yani Türkiye o kadar kötümser olmayalım ama Türkiye için %3 büyüme oranı bile aslında bir resesyon oranıdır. Düşük büyüme oranıdır. Çünkü %3 büyümeyle iş gücü artışını şeyden versin. Yani i̇ş gücü artışına telafi edecek istihdamı yaratamazsın %3 büyümeyle. Dolayısıyla işsizlik de artacak. Nitekim o işsizlik de tabii tutarlı bir şekilde işsizlikin 2021-2022 artmaya devam edeceğini öngörüyor. Şuraya rakamları hiç vermeyeyim moralleri bozulmak için. E zaten biz yüksek bir işsizlik düzeyindeyiz. Üstelik mevcut rakamlarda da unutmayalım. Bunu çok konuştuk tekrarlamaya gerek yok. E, i̇stihdam yapay bir şekilde yüksek tutuluyor. Yani manipülasyon değil de işten çıkarma yasa Evet. orada kaç milyon kişi kaldı bilmiyorum ama bunların biliyoruz ki aslında hiçbir şey yaptı yok yani istihdam dediğim çalışan insan değil mi istihdam kabul edilir e çalışmıyorlar bu yasak kalktığı zaman ki kalkar mı bilmiyorum ne olacağı belli değil e neyle geçiniyorlar malum devlet ayda işte 1176 lira veriyor öbür taraftan kısa çalışma ödeneği hala e, yürürlükte e, o ödenek kaldırıldığı anda firmaların yani devletin kaynakları tükenir de artık bunu ödeyemeyeceğim derse e, oradan da ciddi istihdam kayıpları olur. Yani bu, benim söylediğim bu gelecekte e, işsizliğin artmasının bu söylediklerinin bir ilgisi yok. Gelecekte işsizlik artışının e, öngörülmesinin nedeni tamamen düşük büyümeyleydi. %3 istihdamla Şeyle, %3 milimeyle siz istihdamlı olsa olsa %1,5-2 arttırırsınız. Halbuki Türkiye iş gücü yapısal olarak %3 artıyor. Ya her yıl 1 milyona yakın aslında insan iş gücüne giriyordu ve işte bunların önemli bir bölümü de iş bulabiliyordu. Şimdi bu bitti. Ne oluyor? İşte iş gücüne artık girişler ortadan kalktı. Kadınlar iş gücünden çekildi. O da ayrı bir vaham. Şimdi bütün sorunları Yapısal sorunların bugün o programda ıı, konuşacak vaktimiz yok ama aklıma yeri geldiği için onu da belirteyim. Türkiye'de biliyorsunuz kadınların iş gücüne katılım oranı ıı, Güney Avrupa ile karşılaştıralım işte İtalya. Düşüktü bayağı düşüktü onlarda da %55 biz de %20'lerdeydi 10 yıl önce ama ıı, iyi bir gelişme olmuştu. E kadar çıkmıştı. Kadınlar hem daha ıı, değişmiş kadın kitlesi eğitildiği için, yüksek öğrenim gördüğü için bu böyle oluyordu ama özellikle eğitimsiz kadınlar da girmişti. Piyasaya ve istihdama katılmıştı son yıllarda. şu bu %35'den %30'lara geriledi. Son bir yılda malum nedenlerden dolayı bu, bu nasıl tekrardan elde edilecek? Çünkü büyümede Bu da çok önemli kadın, kadınların e, yarısından hiç olmasa yarısının çalışmadığı buradan %25'i, %30'u, %35'i ancak üç, her üç kadından birinin çalıştığı e, diğerlerinin çalışmadığı bir ülkenin kalkınması belli bir refah seviyesine gelmesi mümkün değil. Ha, petrolün varsa onu bilmem katarsan orada durum başka. Biz o da olmadığına göre O da ayrı bir vehamet. Bir de bu tabii çalışmayan kadının toplumsal şeyleri sonuçları da ayrı bir sorun. Neyse. Ee, diyeceğim şu, yani, evet, bu, Türkiye evet. ciddi bir hakikaten şeyle duvara, öyle tarif edeyim, duvara yaslanmış durumda ekonomik açıdan. Evet, bu kadar e, biraz ruh karartıcı olan haberden sonra ben de şeyi hatırlatayım. E, 25 yılı geride bıraktık Açık radyolara olarak yayın hayatında ve dün e, çok itibarlı 23 yıldır verilen çok itibarlı bir ödülü Prince Claus Kültür ve Kalkınma Fonu ödülünü e, kazananlardan biri oldu Açık Radyo. İyi bir haberle kapatalım dedim. Evet Tebrikler. Teşekkür ederiz. Yani, programcılar ve destekçiler sayesinde, dinleyiciler sayesinde de tabii. Ve kültürel faaliyetleriyle içinde bulundukları topluma olumlu yönde etkide bulunan kişi, grup ya da kuruluşlara verilen çok şey bir ödül yapılamadı maalesef. Ancak online yapılabildi tören tabii Covid-19'dan evet. dolayı ama şöyle veriliyor. Mesela dün Amsterdam saatiyle 18'de gerçekleşti çevrim içi tören online yapıldı. Açık Radyo'nun tartışmalı konulara, karşıt görüşlere ve dürüst eleştirel tahlillere yer veren bilgi açısından zengin, eğlendirici ve esinlendirici programlar düzenlediği ve demin üzerinde durduğumuz çoğulcu demokrasi, hukuk devleti, evrensel insan hakları ve temel özgürlüklere dayalı ilkeleri el üstünde tuttuğu için Ve yalan haberlerin ve yanıltıcı medyanın yaygınlaştığı bir dönemde gazetecilik dürüstlüğünü ve ahlakını yılmaz bir şekilde savunduğu gibi gerekçeler var. Ödül gerekçesi olarak. Ve böyle de bir iyi e, haberle bitirelim istedim yani. Evet evet çok sevindim. Ee, ama hakkıydı zaten ama böyle bir ödülün varlığından da doğrusu haberi yoktu. Ama iyi ki varmış evet. ve diye verilmiş. Evet. Tabii bu arada benim problemim uzun süredir eğlenceli değil maalesef <gülüyor> bu <belki> mu? <de var. gülüyor> Yok. Daha önce de aslında e, Hasan Saltık'ın, Halet Çambel'in rahmetli ve Gülsün Kara Mustafa'nın e, aldığını da bu ödülü Prince Klaus, Prince Klaus ödülüne layık görüldüğünü hatırlatalım. Bizim de 57. bu 25 yıl içinde 57. ödüle ...layık like ney gördüğümüzde like. hatırlatalım. Eee evet, okay. çok teşekkürler. Devam. Yolunda devam. devam. Evet. Görüşmek Hadi üzere. Görüşmek üzere hoşça kalın. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürselli ekonomik gidişat